Hamurabi Kanunları 1. Bir kimse bir diğerini esir eder ve onu köle ilan eder fakat bunu kanıtlayamazsa o zaman esir eden kişi ölümle cezalandırılır. 2. Bir kimse bir adam hakkında bir suçlamada bulunur ve suçlanan kişi ırmağa gidip ırmağın üzerinden atlar da batarsa suçlayan kişi onun evine sahip olur. Ama ırmak suçlanan kişinin suçlu olmadığını kanıtlar ve o kişi canı yanmadan kurtulursa, o zaman onu suçlayan kişi ölümle cezalandırılır ve ırmağı atlayan kişi kendisini suçlayanın evine sahip olur. 3- Bir kimse büyüklerinin huzurunda bir suç iddia eder ve yaptığı suçlamayı kanıtlayamazsa, iddia ettiği büyük bir suç ise ölümle cezalandırılır. 4- O kimse büyüklerini tahıl ya da para cezasına hükmetmeyi başarırsa, o fiilden dolayı ödenen cezayı alır. 5. Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa, verdiği hükmü yazılı olarak takdim eder. Daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkarsa ve bu kendi hatasından kaynaklanıyorsa, o zaman davada onun tarafından kararlaştırılan para cezasının 12 katını öder ve halka ilan edilerek yargıçlık makamından el çektirilir. Ve bir daha asla, Yargıçlık mesleğini icra edemez. 6. Bir kimse tapınağın ya da mahkemenin eşyasını çalarsa ölümle cezalandırılır. Ve ondan çalınmış malları alan kişi de ölümle cezalandırılır. 7. Bir kimse tanık ya da yazılı bir anlaşma yokken, başka bir adamın oğlundan ya da kölesinden gümüş ya da altın, erkek ya da kadın köle, öküz, koyun, eşek ya da başka bir şey satın alırsa, Ücretini ödeyerek kiralarsa hırsız damgası vurulur ve ölümle cezalandırılır. 8. Biri sığır, koyun, eşek, domuz ya da keçi çaldığında eğer o çaldığı şey tanrılara ya da mahkemeye aitse hırsız 30 katını öder. Eğer kralın özgür bir vatandaşına aitse 10 katını öder. Eğer hırsızın ödeyecek bir şeyi yoksa ölümle cezalandırılır. 9. Bir kimse bir eşyasını kaybedip, ve onu bir başkasının ziliyetliğinde bulduğunda eşyanın ziliyedi olan kişi bunu bana bir tacir sattı. Onun parasını tanıklar huzurunda ödedim derse ve eşyanın maliki mülkiyetin bana ait olduğunu bilen tanıklar getireceğim derse o zaman eşyayı satın alan kişi ona eşyayı satan taciri ve huzurunda eşyayı satın aldıkları tanıkları getirir. Malik de onun mülkiyetini tanıyabilen tanıklar getirir. Yargıç hem huzurunda ödeme yapılan tanıkların hem de kayıp eşyayı tanıyan tanığın yeminli ifadelerini muhakeme eder. Bu durumda satıcının hırsız olduğu kanıtlanmış olur ve ölümle cezalandırılır. Kayıp eşyanın maliki malını geri alır ve onu satın almış olan da satıcıya ödemiş olduğu parayı geri alır. 10. Eğer satın alan kişi satıcıyı ve de huzurunda eşyayı satın aldığı tanıkları getirmezse, ama malın sahibi eşyayı tanıyacak tanıklar getirirse, o zaman satın alan hırsızdır ve ölümle cezalandırılır. 11. Eğer malik kayıp eşyayı tanıyacak tanıklar getirmezse, o kötü niyetlidir, iftira atmıştır ve ölümle cezalandırılır. 12. Eğer tanık bulunamıyorsa, yargıç azami şekilde sekiz ay olmak üzere bir süre tanır. Sekiz aylık süre içinde tanıklar ortaya çıkmamışsa suçludur ve henüz karara bağlanmamış davadaki para cezasını üstlenir. 13. 13 rakamı uğursuz sayıldığı için 13 numaralı madde yoktur. 14. Bir kimse bir diğerinin reşit olmayan çocuğunu çalarsa ölümle cezalandırılır. 15. Bir kimse mahkemenin erkek ya da kadın kölesini ya da özgür bir adamın erkek ya da kadın kölesini şehir kapılarının dışında alırsa ölümle cezalandırılır. 16. Bir kimsenin evine mahkemenin ya da özgür bir adamın kaçak erkek ya da kadın kölesi gelir de o kişi köleyi vekil harca getirip durumu bildirmezse evin sahibi ölümle cezalandırılır. 17- Eğer bir kişi açık alanda kadın ya da erkek bir kaçak köle bulursa ve onu efendisine getirirse kölenin sahibi ona iki şikel gümüş ödeyecektir. 18- eğer köle efendisinin adını söylemezse, onu bulan kişi saraya getirecektir. Daha fazla araştırma yapıldıktan sonra efendisine geri götürülecektir. 19. Eğer köleleri evinde tutar da, onlar orada yakalanırlarsa, evin sahibi ölümle cezalandırılır. 20. Eğer yakaladığı köle ondan kaçarsa, o zaman kölenin sahibine yemin verir ve tüm suçlamalardan kurtulur. 21. Bir kimse bir eve girecek delik açarsa, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür. 22. Bir kimse soygun yaparken yakalanırsa ölümle cezalandırılır. 23. Soyguncu yakalanamazsa, soyulan kişi zararının miktarını yemin ederek söylerse, o zaman soygunun yapıldığı yerin ya da toprakların ya da mekanın sahibi olan kişi ya da topluluk çalınan mallarını tazmin eder. 24. Eğer bir insan çalınmışsa topluluk veya oranın yöneticisi o kişinin akrabalarına bir mina gümüş öder. 25. Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malına göz gezdirip malı alırsa kendisi de aynı ateşe atılır. 26. Savaşmak için kralın seferine katılması emrolunan bir subay ya da bir er sefere katılmazsa ölümle cezalandırılır. 27. Bir subay ya da er savaşta kralın talihsizliğine uğrarsa, yani esir düşerse ve onun arazileri ve bahçesi başkasına verilir ve verilen kişi onlara sahip olursa esir olan geri dönüp kendi yerine vardığı takdirde arazisi ve bahçesi ona iade edilir ve o bunlara tekrar sahip olur. 28. Bir subay ya da er kralın talihsizliğine uğrarsa, yani esir düşerse, ve oğlu onun varlıklarının sahipliğini üstlenebilecek durumda ise, o zaman arazi ve bahçe ona verilir ve o, babasının ücretine de hak kazanır. 29. Eğer esir düşenin oğlu henüz gençse ve sahipliği üstlenebilecek durumda değilse, arazi ve bahçenin üçte biri onun annesine verilir ve annesi onu yetiştirir. 30. Eğer bir kabile reisi ya da bir adam evini, bahçesini ya da arazisini kiralarsa, kiraya verdiği kişi de 3 yıl boyunca kullanırsa, bu mal ve mülk kiralayan kişiye ait olur. 31. Eğer onları bir yıllığına kiralar ve bir yıl sonra geri dönerse, evi, bahçesi ve arazisi mal sahibine geri verilir. 32. Eğer bir kabile reisi ya da bir adam savaşta ele geçirilir ve bir tüccar onların özgürlüğünü satın alırsa, ve onları saraya getirirse, eğer bu kişinin özgürlüğünü satın almaya yetecek kadar parası varsa, kendi özgürlüğünü satın alabilir. 35. Herhangi bir kişi, kralın kabile reislerine hediye ettiği sığırı ya da koyunu satın alırsa, parasını kaybeder. 36. Bir kabile reisinin, bir adamın ya da bir tebaanın kiraladığı arazisi, bahçesi ve evi satılamaz. 37. Herhangi bir kimse, bir kabile reisinin, ya da bir tebaanın kiradaki arazisi, bahçesini ya da evini satın alırsa, onun satış sözleşmesi geçersiz ilan edilir ve parası yanar. Arazi, bahçe ve ev sahibine geri verilir. 38. Bir mülkün kirasını ödeyerek başka her türlü yükümlülükten muaf olma hakkına sahip olan bir kabile reisi, evi ve bahçesi üzerindeki bu imtiyazı karısına ya da kızına devredemez, borcuna karşılık veremez. Ancak satın aldığı bir tarlayı, bahçeyi ya da evi, karısına ya da kızına devredebilir. Onların mülkiyetine katabilir ya da borcuna karşılık olarak verebilir. 40. Tarlasını, bahçesini ve evini bir tüccara ya da başka bir kamu görevlisine satabilir. Alıcı ise tarlayı, evi ve bahçeyi yararlanma hakkı karşılığında elinde tutabilir. 41. Madde yok. 42. 42. Eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı teslim alır ve o tarladan hiçbir mahsul elde etmezse, bu, onun tarlada çalışmadığını ispatlar ve komşusunun yetiştirdiği kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir. 43. Eğer tarlayı işleyip NASA'da bırakmışsa, komşularınınki kadar tahılı tarla sahibine verecektir ve NASA'da bıraktığı tarlayı sabanla sürüp tohum ettikten sonra sahibine iade edecektir. 44. Bir kimse çorak bir araziyi ekilebilir bir hale getirmek için teslim almış ancak tembellik yaparak o araziyi ekilebilir bir hale getirmemişse 4. yılda arazi sabanla sürmeli, tırmıklamalı ve çift sürmeli ve ondan sonra sahibine geri vermeli ve ayrıca komşuları kadar tahılı arazi sahibine vermelidir. 45. Bir kimse tarlasını sabit bir kira karşılığı ziraat için kiralıyor ve kira bedelinde alıyorsa ancak havaların kötü gitmesi nedeniyle ürün yok oluyorsa zarar toprağı işleyene aittir. 46. Tarladan sabit bir kira geliri almaz ve ürünün yarısı ya da üçte biri karşılığı kiralarsa tarladan elde edilen mahsul mal sahibi ile arazi işleyen arasında orantılı olarak taksim edilir. 47. İlk yıl ürün almada başarılı olamadığı için Başkalarınca işlenen bir tarlayı teslim alırsa, ilk tarlanın sahibi itiraz edemez, tarla işlenir ve anlaşmaya göre mahsulü toplanır. 48. Bir kimse borçlanmışsa ve bir fırtına tahılları yere yatırmış ya da hasat başarılı olamamışsa veya susuzluktan tahıllar büyüyememişse, o yıl alacaklısına tahıl vermesi gerekmez. Borç tabletini suda yıkar ve o yıl için hiçbir kira ödemez. 49. Bir kimse bir tüccardan para alır ve tüccara susam ya da mısır ekilebilen bir tarlayı verir ve tarlaya susam ya da mısır ekilmesini sipariş ederse ve yetiştirici ekerse hasat edilen susamlar tarla sahibine aittir. Ve tarla sahibi tüccardan aldığı para ve yetiştiricinin geçimini sağlamak için tüccara mısır ile ödemede bulunur. 50. Ekili bir mısır ya da susam tarlası verilirse tarladaki mısır ve susamlar tarla sahibine aittir ve kira olarak tüccara para ile ödeme yapar. 51. Ödeme için parası yoksa o zaman kraliyet tarifesine göre tüccardan aldığına karşılık kira olarak para yerine susam ya da mısır ile idame yapılır. 52. madde yok. 53. Bir kimse su yolunu uygun koşullarda tutmaz, bakımını yapmaz ve bu nedenle yol yıkılır ve tarlalar su altında kalırsa o zaman barajı yıkan kişi, para karşılığı satılır ve elde edilen para, harap olmasına yol açtığı mısırın karşılığı olarak verilir. 54. Yeterli gelmiyorsa, manları da mısırları sular altında kalan çiftçiler arasında paylaştırılır. 55. Bir kimse mısırlarını sulamak için ark açarsa, ancak dikkatsizliği nedeniyle sular komşusunun tarlasını basarsa, o zaman komşusunun mısır kaybını öder. 56. Bir kimse suyun önünü açar ve komşusunun arazisinde su taşkını olursa mısır ödemelidir. 57. Eğer bir çoban arazi sahibinin izni ve koyunların sahibinin bilgisi olmaksızın otlamaları için koyunların tarlalara girmesine izin verirse, o zaman tarla sahibi mahsulünü hasat eder ve tarla sahibinin izni olmaksızın sürüsünü tarlada otlatan çoban her onganlık arazi için 20 gurluk mısırı tarla sahibine öder. 58. Sürü otlamayı bıraktıktan ve şehrin kapısında ortak sürüye katıldıktan sonra herhangi bir çoban onların tarlaya girmesine müsaade eder ve onları orada otlatırsa bu çoban 60 gur mısır öder. 59. Bahçe sahibinin izni olmaksızın herhangi bir adam bir ağacı kesip bahçeye devirirse yarım mina para öder. 60. Herhangi bir kimse bir tarlayı bahçıvana bahçe haline getirmesi için bırakırsa ve o da bahçede çalışıp 4 yıl süreyle bahçeye bakarsa, 5. yılda bahçıvan ile bahçe sahibi bu bahçeyi ikiye bölerler ve ikisi de kendi paylarını alırlar. 61. Bahçıvan bahçenin bir kısmını hiç kullanılmamış bir vaziyette bırakarak tarlayı bahçe haline getirmeyi tamamlamamışsa işlenmemiş kısım onun payı olarak tahsis edilir. 62. Bahçe olarak ona verilen tarlayı ekip biçmiyorsa ve ekilebilir bir arazi ise, komşu tarladaki ürünlere göre NASA'da bıraktığı yıllar süresince tarladan elde edilecek mahsulü arazi sahibine verir ve tarlayı ekilebilir konuma getirdikten sonra sahibine iade eder. 63. Çorak arazileri ekilebilir hale getirdikten sonra sahibine geri verirse, Tarla sahibi ona bir yıl için 10 gan başına 10 gur öder. 64. Herhangi bir kişi bahçesini bir bahçıvana işlemesi için devrederse, bahçıvan bahçenin mülkiyetine sahip oluncaya dek bahçe sahibine bahçede üretilen ürünlerin 3'te 2'sini verir. Tabletler bu maddeden 100'e kadar eksiktir. 101. Tüccar gittiği ülkelerde ticaret anlaşması yoksa kazandığı bütün parayı, Tüccara vermek amacıyla simsara bırakacaktır. 102. Bir tüccar yatırım için bir miktar parayı simsara emanet ederse ve simsar gittiği yerde bir miktar zarar ederse ana parayı tüccara vermek zorundadır. 103. Seyahatte düşmanlar sahip olduğu her şeyi ondan alırlarsa, simsar tanrı adına yemin eder ve yükümlülükten kurtulur. 104. Bir tüccar nakletmesi için simsara Mısır, Yüğün, ya veya başka bir mal verirse, aracı olduğu miktarı belirten bir makbuzu tüccara vermelidir. Bundan sonra tüccara verdiği para için de ondan bir makbuz alır. 105. Simsar, dikkatsiz ise ve tüccara verdiği para için bir makbuz almamışsa, faturalanmamış parayı kendi parası olarak sayamaz. 106. Simsar, tüccardan parayı teslim alırsa, ancak tüccarlar arasında bir anlaşmazlık varsa, o zaman tüccar, tanrı ve parayı simsara verdiğine tanıklık eder, şahitlerin huzurunda yemin eder ve simsar, toplam meblağın üç katını öder. 107. Eğer tüccar simsarı aldatırsa, yani simsar kendisine verilen her şeyi geri verdiği halde, tüccar, kendisine geri verilen şeylere ilişkin makbuzu inkar ediyorsa, o zaman simsar, tüccarı yargıçlar ve tanrı önünde suçlar ve simsarın kendisine verdiği şeyleri aldığını hala inkar ederse, simsara toplam meblağın 6 katını öder. 108. Eğer bir meyhaneci kadın, içilen içkinin bedeli olarak bürüt ağırlığına göre mısır kabul etmiyorsa ve para alıyorsa ve içki için aldığı para mısırın değerinden daha az ise tutuklanır ve suya atılır.